siyer sohbetimizin on altıncı konusunu göreceğiz. Yine Kureyş'in şüphelere başvurması, yani şüphelendirici vahiy hakkında, ilahi emir hakkında bir takım şüpheye düşürücü şeylere başvurmaları. Onlar hususunda devamlılık göstermeleri ve eh bu ortaya atılan şüphelere karşı kuvvetle yani karşı durması ilahi emrinde bu şüpheler karşısında sıkı bir kuvvetli bir bastıyla bunları gidermeye çalışması Allah azze ve celle'nin emrinin vahyinin peş peşe gelmesi Kureyş kardeşlerim Kureyşli müşrikler bu merhalede Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği ve Allah Azze ve Celle ile Kur'an arası yani Kur'an'ın Allahu u Teala'ya ile ilgili bağlantısının doğruluğu hususunda bir takım şüpheler üretiyorlar. Şüpheler ortaya atıyorlar. Yani vahiy, ilahi emir Kur'an'dan değildir gibilerinden. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında şüpheler üretiyorlar ki bununla müminlerin kafalarını karıştırmak istiyorlar. Bununla vahyin önüne geçmek istiyorlar kuya, şüpheler ortaya atarak. Şimdi birincisi Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hususunda şüpheler ortaya atmaları, insanların kafalarını bulandırmaya çalışmaları. Allah -u Teala, o, Semî'ul Basîr. Laysa kemislihu şey'un ve huves-Semî'ul O hiçbir şeye benzemez. O çok iyi işiten ve çok iyi görendir diyor. Allahu Teala böyle olduğu halde müşrikler bu yola başvuruyorlar. Buhari ve Müslim'de Abdullah ibn Mesud'un rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Kureyşlilerde Kureyşlilerden iki kişi Sakıf kabilesinden de bir kişi, bu Sakıf kabilesinden olan bir kişi, bu Kureyşlilerin eniştesi. Yahut da diğer bir ifadeyle, Ravi söylüyor, bunu Ravi'nin şeki herhalde, sakiflilerden iki kişi, Kureyşlilerden de onların eniştesi. Üç kişi, bir evde oturuyorlar ve e, konuşuyorlar. Onlardan biri diyor ki, bizim sesimizi Allah işitir mi? Konuştuğumuz sözü. Diğeri de diyor ki bir kısmını işitebilir. Dinleyebilir. Ondan sonra diğeri diyor ki eğer bir kısmını Allah işitiyorsa hepsini işitir. Sonra ayet geliyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin işitme sıfatı hakkında ileri geri konuşuyorlar. Anlayacağımız. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَيَّشَدَ عَلَيْكُمْ سَمُكُمْ وَلَا اِبْسَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ Fussile suresindeki ayetler. Sizler sizin kulaklarınızın, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden çekinmiyordunuz. Ayeti geliyor. Subhanallah. Allah Azze ve Celle onların bu şüphesine böyle cevap veriyor. Abdullah İbni Mesud Radıyallahu anh'ın bir başka rivayetinde diyor ki, Ben diyor, bu da sahih bir rivayet, Kabe'nin örtüsüne tutunmuştum. Bu Sakiflilerden, Sakıf kabilesinden ve Kureyşlilerden üç kişi gelmişti. Onlar diyor böyle karınları etli yani şişman, akılları da zayıf. Anlayışları kıt insanlardı. Sübhanallah. Ve onlar kendi aralarında Allah bizim konuşmamızı işitir mi? dediler diyor. Allah Azze ve Celle bizim konuşmamızı işitebilir mi? Ne diyorsunuz? Görüşünüz nedir? Deyince diğerleri diyor ki eğer biz yani onlardan bazıları sesimizi yükseltirsek işitebilir ama sessiz konuşursak işitmeyebilir diyorlar. Bir başkası da eğer işitiyorsa her halükarda hepsini de işitir diyor. Ondan sonra yine bu ayet geliyor. Bu hadisler birbirini teyit ediyor. Az önce söylediğim Fussule suresindeki ayetler. وَمَا كُنتُونَ Testetirûne eyyeşede aleykum Semmukum ve la Sizler sizin aleyhinize Kulaklarınızın ve gözlerinizin Şahitlik etmesinden çekinmiyordunuz Gizleyemiyordunuz onları Bu ayetlerle Allah Azze ve Celle Bu Kureyşli müşriklerin Allah'ın sıfatları hakkında konuşmaları Onlarla oynamaları O hususta yani ileri Konuşmalarını bitiriyor Onlara bir meydan okuyuş adeta. Bu ayet ve onun devamında gelen ayetler bu Fusület suresindeki ayetlerde yarın Allah'ın ayetleriyle Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla oynayan, onlar hakkında ileri, konuş, ileri geri konuşan kimselerin kafir, müşrik ile ahir kimselerin Kıyamet gününde kendi uzuvlarının aleyhine belirlik edeceği ve sonlarının acı olacağını haber veriyor. Uzuvlarının, gözlerinin, kulaklarının, derilerinin ve kendilerinin arasında geçen, yani insanın kendi nefsiyle bu uzuvları arasında geçen acı konuşmayı adeta, Kur'an haber veriyor bu Fussilet suresindeki ayetlerle. Tekrar dönecek olursak Allahu Teala diyor ki orada ve yemayuhşaru a'da illah ila'n Allah'ın düşmanları ateşe toplanırlar. Fahum yuz'un onlar oraya sevk edilirler. Abdullah ibn Mesud Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh Az önce e, ifade ettiğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında konuşanların akibetini e, ve neticesinin ne olduğunu bildir bildiriyordu o, Abdullah ibn Mesud'un rivayetinde. Şimdi burada e, fuhum yüzüğün ifadesi, fuhum ifadesi e, tefsirlerin bazılarına göre onlar dünyada. Nasıl yalan üzere toplanmışlarsa bir araya gelmişlerse ahirette de ateşe öyle toplanacaklar bir araya geleceklerdir. Yani selk edilecekler. Fahum yuzgun ateşe. Allahu Akbar. Hatta idamaja uha şehide alehin semhum ve abesarhum ve cılıdhum bima kani ateşe vardıkları zaman onların kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları şeylere şahitlik edecekler diyorsun Allah. Ve <gülüyor> kâlû li-cûlûdihim şehittim aleynâ? Derilerine diyecekler ki niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz? Ve kâlû li-cûlûdihim şehittim aleynâ? Niçin bizim aleyhimizde şahitlikte bulundunuz? Kâlû ente kannallâhü allazî ente takullü <gülüyor> şey'. Her şeyi konuşturan Allah bizde konuşturdu. Allahu ekber. O gün, o kıyamet günü deriler, kulaklar, gözler, vuzurlar konuşuyor. Subhanallah. Her şeyi konuşturan Allah Azze ve Celle bizi de konuşturdu diyorlar. <تُرْجَعُونَ> ve o sizi ilk defa yaratmıştı ve siz ona döndürileceksiniz. وَمَا kuntum تَسْتَتِرِيُونَ Ey yeshede aleikum sizler kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik ettiği şeyden çekinmiyordunuz. Wallakin zanentum annallah laya laya alim ketera yalemun Lakin sizler yapmış olduğunuz şeylerin çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz diyor. Allah azze ve celle rüsa en güzel sıfatlarıyla her şeyi en iyi görüyor. Her şeyi en iyi biliyor. Her şeyi en iyi biliyor. Zâlikum zannukum ellezî zannantum bir rabbikum. İşte bu Rabbiniz hakkındaki bu zannınız yani kötü zannınız erdadahum sizi mahvetti. Fasbahtum minel hasirin. Ve sizler hüsrana uğrayanlardan perişan olanlardan oldunuz. Allahu ekber. Fe yasfiru fe'naru mafallahum eğer onlar Allah'ın sıfatlarıyla uğraşan kimseler, kafirler, müşrikler, ileri geri konuşan kimseler sabredebilirlerse ennar <gülüyor> mafallahum ateş onların yeridir, yurdudur. Ve yasati bu ve ma hum minel ve bu ma ve mahmünel mu'tabin. hoşnut olurlarsa ki onlar aşta ki onlar hoşnut olamayacaklar diyor. Allah Teala işte bu Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında konuşan kimseleri bunların sonlarını, bunların uzuvlarının aleyhine delillik ettiklerini bu şekilde haber veriyor. Evet. rivayet ettiği bir hadiste buna şahitlik ediyor bunu teyit ediyor diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Enes'in rivayet ettiği bir hadiste bir gün Aleyhisselatü Vesselam azı dişleri görününceye kadar güldü ve sordu sahabelere benim niçin güldüğümü sormayacak mısınız soruyorlar niçin güldün ey Allah'ın Resulü deyince Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet günü kulun Rabbisiyle olan tartışmasına mücadelesine güldüm diyor diyor ki Allah Azze ve Celle kul diyor ki ey Rabbim sen beni zulümden zulümden korumadın mı Allah Azze ve Celle de bilakis ben seni zulümden korudum ve diyor ki Allahu Teala ben kendi nefsine ancak kendimden bir şahitliğe izin veririm Kendinde, kendimden bir şahitliğe izin veririm senin diyor aleyhine yani ey Ademoğlu ey kul senin aleyhine nefsin şahit olarak yeterlidir kendi nefsin aleyhine şahit olarak yeterdir ve kiramen katibin melekleri de sana şahit diller. öyle ya kiramen katibin melekleri akıl bali olduğu zaman ne yapıyor? E şerefli melekler yazmaya başlıyor. Çocuklar akıl bali dönemine geldiği zaman sorumluluk dönemine geldiği zaman bunu hatırlatmak lazım. Ey yavrucum artık senin yazıcıların var. Hayır ve şer amellerini yazıyor. Dikkat et. Allah'tan kork diye uyarmak gerekiyor. Ona bilmesi gereken şeyleri telkin etmek, öğretmek gerekiyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Kullukum ra'in ve kullukum mes'ûlen an ra'iyyetihi Hepiniz çobansınız ve hepiniz Gittüğünüzden sorumlusunuz Eğer bir baba Oğluna söyleyemiyor ise Anne kızına söyle söyleyemiyor ise Sorumluluklarını Özel sorumluluklarını Söyleyecek birisine söyletecek bunu. Buradan mesuluz Evet Kiramen katibin melekleri de şahittir Diyor ve onun ağzına Allah Azze ve Celle mühür ve uzuvlarına konuş der, uzuvları konuşur. Kendisi ile konuşmasının arası ayrılır, kendisi ile konuşmasının arası ayrılır. Yani e, konuşamaz vaziyetteyken uzuvlarına der ki diyor Ademoğlu, Subhanallah o kul, uzak ol, helak ol, ben senin lehine dünyada iken seni müdafe etmemiş miydim? Yani neden şimdi sen benim aleyhime konuşuyorsun diye uzuvlarıyla uzuvlarıyla adeta tartışır Allah Demek ki ne yaparsak yapalım bu yarın ahirette karşımıza çıkacak. Biz ağzımızla inkar etsek gözlerimiz, kulaklarımız derilerimiz, uzuvlarımız bunu ortaya dökecek. Allah Allah Azze ve Celle bu uzuvların hepsiyle hayırlı ameller, Allah'ın razı olacağı ameller işlemeyi nasip etsin bizlere. Kardeşlerim, bu ayetler, bu Fusule suresindeki ayetler, işte müşriklerin bu husustaki yalanlamaları da şüphe ve şeklerini bertaraf ediyor. Bu vahiy, onların şüphelerini bu Fusule suresindeki ayetler bastırıyor etkisini bitiriyor yani. İkincisi, birincisine dedik. Allahu Teala'nın sıfatı hakkında şüpheye düşürücü şeyler ortaya konulur. İkincisi de Allahu Teala'nın hikmeti hakkında. Ana yani Allahu Teala her şeyi bir hikmete göre yaratmıştır. Ama bu hikmet bazen bildirilir, bazen bildirilmez. Bildirilmediği yerde, bildirildiği yerde her ikisinde de teslimiyet gerekiyor. Tamam ben iman ettim. Allah'ın emri ise, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ise teslim oldu. Bitti. Hikmet varsa, öğrendiğimiz zaman ne yaparız? Onu da alır, ona da im iman ederiz ve o bizim imanımızı artırır, kuvvetlendirir. Sebebi bildiği zaman insan daha da rahat eder. Ama bildirilmediyse teslim olmaktan başka bir çare yoktur. İşte Allahu u Teala'nın... Ee, hikmeti hususunda, yani peygamber göndermesiinde, bunu bir beşer yapması hususunda, ve Kur'an hususunda birçok şey hususundaki hikmeti, yani kendi iradesine göre yapması, ve bazı şeyleri de kendi katında saklamasını hazmedemiyorlar adeta. Müşrikler ve bazı şüpheler ortaya atıyorlar. Hakimin Müstedrekinde sahip bir sanatla rivayet ettiği hadiste müşrikler diyorlar ki eğer Muhammed bir peygamber ise niye Allah ona sıkıntı veriyor azab ediyor? Ayet ayet bir iki ayet bir iki sure indiriyor da Kur'an'ı toptan indirmiyor diyorlar. Allah'ın bir hikmeti var. Kur'an'ı indirmesindeki bir, bir hikmeti var. İndiriş tarzında bir hikmet var. ayet geliyor. Allah Azze ve Celle onlara Furkan suresindeki ayetlerle cevap veriyor. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ كُمْلَةً وَاحِدًا Kafirler dediler ki Kur'an toptan indirilseydi ya Kur'an Peygamberin üzerine Peygamber'e toptan indirilseydi ya كَذَالِكَ لُنُسَبِّتَ بِهِ فَعَادَكْ İşte biz senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle yani parça parça peyderpey indiriyoruz diyor Allah-u Teala. وَرَتَنَّهُ تَرْتِيلًا. وَرَتَّنَّهُ تَرْتِيلًا Yani tane tane yavaş yavaş da onu okuyoruz. Diyor. İşte Kur'an'ın okunmasındaki tertil tecvid buradan geliyor. Tertil okuma. Tane tane okumadı. Kur'an'ı okumayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Cibril'den almıştır. Biz de Aleyhisselatü o okuyuş tarzından, sahabelerden, ondan sonraki gelen karilerden alıyoruz. Kur'an'ın tecvid üzere okunması böyledir. Allah'ın emridir. Tane tane ve kurallarına göre okumak. Ve süsleyerek okumak. Aleyhisselatü Vesselam, Zeyyinül Kur'ane bisavtikum, Kur'an'ı seslerinizle süsleyin derken bu ayete muafık bir süslemedir. Bu ayete uygun bir süslemedir. Evet. Burada bu ayet kermenleri la Furkan Suresi'ndeki bu ayetlerle Allahu Teala onların Allah azze ve celle'nin hikmeti peyderpey parça parça indirmesindeki hikmetini hikmetini bildiriyor. Eee ve açıklıyor. Ne diyor orada? Tekrar edelim. Senin kalbini sağlamlaştırmak için. Kalbini sağlamlaştırsın. Kıyamet suresinde de dilini hareket ettirme. La tuharrik lisaneke. Nitacele bih. Acele etmek için dilini hareket ettirme diyor. Onu biz sana okuyacağız. Sen sana onun okuyuşuna tabi ol. Okunuşuna tabi ol diyor. Sübhanallah. Evet. Burada hem müşriklere bir meydan okuyuş, onların şüphelerini ortadan kaldırmama, hem de hikmeti beyan etmeme. Evet, Allahu Teala her şeyi bir hikmete göre yaratmıştır, hikmete göre indirmiştir. Bunu bildirdiğini biliriz, iman ederiz, bildirmediğine de olduğu gibi teslim oluruz kardeşler. Ehli sünnet vel cemaatin itikadı budur. Üçüncüsü, şüphelerden üçüncüsü, peygamberlik hakkında şüpheye düşürmeleri. Müşrikler peygamberlik hususunda yani ne bileyim aleyhissalatü bir peygamber olmadığı hususunda bir takım yaygaralar yapıyorlar. Bu da geçmişteki peygamberlere yapılan bir metod idi. Eski bir metod idi. Onlar da aynı şekilde geçmişteki peygamberler de peygamberlikleri yalanlanmıştı. yalanlanmıştır. Evet. Bu insanların bu yalanlamayı yapan insanların hayatlarında bir boşluk içerisinde olduğunu gösteriyor. Bir cahillik içerisinde olduğunu gösteriyor. İnsanlar, o dönemde adeta yani dev gibi bir şeyin gökten inmesini, yahut dağlardan, taşlardan, mağaralardan bir şeyin çıkmasını <gülüyor> bekliyorlar. İslam böyle değildir. İslam yüce bir dindi. Ne polisiye dizilerin, ne savaş dizilerinin ne öyle uçan kaçan dizilerin, filmlerin, hareketlerin ne şeytanların hareketlerinin ortaya koyduğu şeylerle anlattığı şeylerle bağdaşamaz. O dönemde şeytanların, sihirlerin, sihirbazların hareketleri, ortaya koydukları bir takım şeyler biliyorsunuz çok itibardaydı. Onlara itibar ediliyordu. İslam bununla bağdaşmaz. Allah Azze ve Celle'nin emirleri ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiği siret, metot bu e, aslı olmayan insanları kuya büyüleyen şeylerden uzaktır. İnsanları adeta kandıran Hiçbir şey ifade etmeyen boş şeylerden uzaktır, şeytanın işlerinden uzaktır. Yani vahiy değerlidir. O yerli yerinde gelir, yerli yerince açıklar hadiseleri, olayları. Evet, Allahu Teala bu hususta kureyşin, kureyşin nubuhatı inkar etti, nubuhat hakkında, peygamberlik hakkında. Şüpheler ortaya koyması hususunda bakın ne diyor. İsra suresinde. "Le me'ne'ana ey yu'minu bi ca'ehumul İnsanları kendilerine hidayet geldikten sonra iman etmelerinden engelleyen şey illa en kalu ebe inshallah be'atallah beshera rasula. Ancak Allah bir beşeri, bir insan mı peygamber olarak gönderdi demeleri diyor. Yani niye melek gelmedi de bir beşer, bizden bir insan geldi diyorlar. Huya onun hakkında insanların aklına kuşkus düşürüyorlar. İnsanlar kuşkulansın, şüphelansın. E doğru ya, bir melek gelseydi daha iyi olurdu. Biz melek olarak bekliyorduk elçiyi. Niye bir insan geldi? Şeklinde bir şüphe ortaya atıyorlar. Allahu Teala ise Onların bu çocukça fikirlerini bitiriyor. Yani onları olgunluğa erişmiş, yüce böyle hakikatları kavrayan bir anlayışa doğru yönlendiriyor şu ayetle. Kul lev kane fil ardi malaike yemşuna mutmainnine lenezzna aleyhim min as-sama'e malaka De ki Deki eğer, deki eğer yeryüzünde böyle yerleşmiş, dolaşan melekler olsaydı, yeryüzü meleklerle dolmuş olsaydı, biz elbette semadan, gökten bir meleği elçi olarak gönderirdik. Diye. Bir meleği peygamber olarak gönderirdik. Diye. Onların bu şüphelerini bitiriyor. Yani size sizden bir elçi geldi, size sizin gibi bir beşer geldi. Birçok ayette bunu da. Birçok ayet kerime buna işaret eder. لَغَجَّاكُمْ رَسُولُمْ min اَنْفِسُكُمْ Yemin olsun ki size kendinizden bir elçi geldi, bir peygamber geldi diyor. Oysa onlar ne bekliyorlar odanın müşrikler? Meleklerden bir elçi bekliyorlar. Meleklerden bir peygamber olsun istiyorlar. Kabul etmiyorlar ya. Şüpheleniyorlar ya onun hakkında. Bundan dolayı allah Teala işte bu ayetlerle onları bitiriyor. Kardeşlerim burada şu açıklamayı yapmak istiyorum. Ee, evet. Bu konular üzerinde, yani müşriklerin tavırları e, ve bunun üzerine gelen ayetler üzerinde biraz fazlaca duruyoruz. Sebebi iyice anlaşılsın. Yani ayetler, Mekke dönemindeki ayetler, Mekke dönem ayetler, Mekke bir yesimlendirdiğiniz ayetler ne kadar önemli. Hangi olaylara gelmiş? Bizim için ne ifade ediyor? Bunları öğrenmek gerekiyor. Onun için bunlar üzerinde duruluyor. İlerleyen derslerde inşallah tarihin getirdiği yani o dönem dönem, Nebimiz Aleyhisselatu vesselamın dönemindeki yaşanan vakalara gireceğiz inşallah. Ama iyice kavramak gerekiyor. Neyi? Mekke dönemini. Mekke dönemindeki müşriklerin kafalarına göre Düşüncelerine göre ortaya koydukları oyunlar, şüpheler, insanları vahiden uzaklaştırmak için yaptıkları çalışmalar, inatları, bunları çok iyi bilmek gerekiyor. Bunları okuyup düz okuyup geçtiğimiz zaman belki bir şey ifade etmeyebilir bizce. Ama yerli yerince hadiselere göre okunduğu zaman, dinlendiği zaman tam oturacaktır yani Allah'ın izniyle. İnşallah. Yine benzeri bir ayet, En'am Suresinde bildirilen bir ayette bu konuyla alakalı. Waqalu levlanuzu alehi melek diyorlar ki ona yani Peygamber'e bir melek indirilseydi ya, wa lev anzalna wa lev anzalna melek enlakduyel amr thumma laun daroon bir bir meleği indirseydik işe hükmedilirdi. Yani artık onların işi biterdi helak olurdu manası İşe hükmedilirdi. Onlara da mühlet verilmezdi diyor. Subhanallah. Kureyş'in, müşriklerin bu e, gayretleri, çalışmaları yani küfürleri hususundaki çalışmaları karşısında Müslümanların o dönemki müminlerin imanı, sebatı ve sabrı artıyor kardeşler. Onlar daha da güçleniyorlar. Şimdi güçlü olmak için, sağlam olmak için Öncelikle samimi olmak gerekiyor. Ayet ve hadislere sımsıkı yapışmak. Evet Allah'tan geldiyse boynumuz kıldan incedir. Resulullah'ın emri ise boynunuz kıldan incedir. Allah'a ve Resulüne sonsuz bir itaat vardır. Müslümanın akidesi budur. Böyle olduğu sürece bu samimiyeti yakaladığınız sürece ne kadar şüphelendirici şeyler gelirse gelsin Allah bizi koruyacak. Ne kadar şek ve şüphe girerse girsin Allah bizi bu fitnelerden koruyacaktır inşallah. Bu samimiyetimizden dolayı. Ama bu samimiyet yeterli olmaz. Biraz öğrenmek gerekiyor. Bilmek, ilim görmek, tahsil etmek gerekiyor. İlim meclislerine gelmek gerekiyor en azından. Bu önemli. Şimdi bunlar karşısında vahiy, ilahi emir bu şek ve şüpheleri bastırıyor. Bastırmak için bir takım şeyler ortaya konuyor. Onlardan birincisi birkaç tane şey var onları söyleyeceğim inşallah. İlahi emrin ortaya koyduğu müşriklerin şüphelerini şeklerini bastırıcı şeylerden birisi de cinlerin cinlerin tebliğe ortak edilmesi. Ve Resulullah Vesselam'ın iman etmelerine dahil edilmesi. Bakın Geçtik cinlere. Cinler o dönemde Mekke döneminde Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine tabi kılınmıyor. Ve bunlar haber veriliyor. Bununla bu müşriklerin ileriye gitmeleri, daha fazla böyle ortalığı karıştırmalarla meydan okunuyor. Yani siz kimsiniz ki? Cinler bile tabi oluyor bu nübüvvete dercesine adeta. Sübhanallah. Evet. Allah azze ve celle'nin yarattığı bu e, alem, cinler alemi, malumunuz insanlardan, beşerden, beşerin gözünden saklanan varlıklardır. Yani bizim göremediğimiz varlıklardır. Allahu Teala onların fıtratına böyle bir şey koyuyor. Ve ayet bunu açıklıyor. İnnehu yerakum hu ve kadiruhu min ayzula terunhum. O şeytan ve onun akranları, yardımcıları sizin kendilerini göremeyeceğiniz bir, yer, bir yerden sizi görürler diyor. O yüzden biz tuvalete giderken affedersiniz. Allahümme inni aoud edike minel hubati vel Ey Allah'ım dişi ve erkek cinlerin şerlerinden sana sığınırız diyor dua ediyoruz. Çünkü onlar Bizi görüyor ama biz onları göremiyoruz. Allah-u Teala böyle bir fıtrat vermiş onlara. Evet. Ve onlarda değişik değişik suretlere girme özellikleri var. Hayvanların suretlerine girebiliyorlar. insanların suretlerine girebiliyorlar. Onların da Müslümanları, kafirleri, fasıfları, facirleri var. Muttakilleri var. Onlara Verilen güç ve kuvvet Adem oluna verilen güç ve kuvvetten daha fazla. Buna şu ayet bakın işaret ediyor. Süleyman Aleyhisselamın kısasında ne mi? suresinde geçiyor? Biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam'a cinler boyun eğdirilmişti. O Süleyman Aleyhisselam'a cinler hizmet ediyorlardı. Onun emrine verilmişti. Diyor ki Süleyman Aleyhisselam: "Qala ya ayuha al-malou, ayyukum ya'tine bi Kabla ayetü belkıs ve ordusu gelmeden önce iman ederek gelmeden önce kim bana onun tahtını oturduğu tahtı getirebilir diyor. Qale ifritun min al makam. Cinlerden ifrit adındaki birisi ileri gelen yani büyük iş sahibi yani onların büyüklerinden biri birisi ifrit diyor ki sen yerinden kalkmadan ey Süleyman diyor sen yerinden kalkmadan ben onu sana getirebilir inni aleyh inni aleyhile kavuyun emin muhakkak ki ben onun üzerine yani bu işi yapmak üzere çok güçlüyüm ve emin birisiyim diyor e böyle bir şey verilmiş böyle bir fıtrat verilmiş cinlere işte o dönemde bu cinlere Bizden önce yaratılan cinlere bu vahye tabi olmaları emri veriliyor. Cinler bizden önce yaratıldı. O <gülüyor> ma khalaqtul cinne insa illa liyabudun. Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Önce cinler zikrediliyor. Ve birçok ayet buna işaret eder. Evet kardeşler. O dönemde Ali Sırat'ı beslenen o panayırına Çarşısına yöneliyor. Ukas, Mekke ile Tayf arasında, Tayf'e biraz daha yakın bir çarşı. Mekke'nin o dönemde 3 tane çarşısı var. Önemli çarşısı. Onların en önemlisi Ukas, Panayr. Zilkada ayında kuruluyor. İlk günlerinde de 20 gün devam ediyor. Aleyhissalatü Vesselam oraya yöneliyor. Ukas, Panayr'ına doğru ashabıyla birlikte oraya yol alıyorlar. Bu arada cinler diyorlar ki biz gökten bir takım haberler alıyorduk. Yani nasıl bir haber? Allah Azze ve Celle Cebrail'e emrediyor. Bir emir buyurduğu zaman Cebrail onu alıyor. Diğer meleklere söylüyor. Melekler arasında taksim ederken cinler de birbirinin üzerine çıkmış bir vaziyette o taksim edilen Allah Azze ve Celle'nin e, emrini almaya çalışıyorlar. Buna cin suresindeki ayetler ve hadisler başka hadisler işaret ediyor. Yani olay özetle veriyorum konumuz o olmadığı için. İşte böyle bir e, halleri var cinlerin o dönemde. Ama vahiy, Kur'an'ın e, vahiy gelmeye başladığı zaman onlar bu işten men ediliyorlar. Yani o haber alma işi durduruluyor onlara verilmiyor. Kesinlikle. Vahiy, devam ettiği sürece, Kur'an'ın inişi devam ettiği sürece onlar semadan hiçbir şey alamıyor. Gökten. Diyorlar ki birbirlerine, bizimle yani e, semadan haber alma arasına ne girdi? Biz bu işi yapabiliyorduk. Semadan, gökten bir emir alabiliyorduk. Yani, e, bir takım insanların bilmediği şeyleri alıp, al alabiliyorduk, öğrenebiliyorduk demek istiyorlar. Ne oldu da biz bu haberleri alamıyoruz diye birbirlerine konuşuyorlar ve diyorlar ki karar veriyorlar. E, hadi gidin yeryüzünün doğusunu, batısını gezin. Bakalım bizimle aramızda semadan gelen, gökten gelen haberin arasına ne girdi? Nasıl bir olay çıktı da, nasıl bir hadise meydana geldi de biz gökten haber alamıyoruz diyorlar ve başlıyorlar dolaşmaya. Bir grup aleyhissalatü vesselamın geldiği Tehâve tarafına yani Ukas tarafına geliyor. O arada Ali Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kıldırıyor. Sabah namazını kıldırırken onlar orada bir ağacın yanında o Kur'an'ı dinliyorlar ve kavimlerine dönüyorlar. Yani diğer cin taifelerine geri gidiyorlar. Kur'an'ı dinledikten sonra allah Teala Onların bu yaptığı şey haber veriyor. Onlar diyorlar ki kavimlerine dönünce Cin suresinde geldiği üzere inna semi'na kur'anen acaba. Muhakkak ki biz çok hoş bir Kur'an okuyuş Kur'an dinledik. Acayip bir Kur'an dinledik. Yehdi ile rüşt feamennebe. Böyle nüşrüke O rüşte doğruyorlar. Yani o Kur'an doğru yola iletiyor, yönlendiriyor. Ve biz Rabbimize hiçbir şeye şirk koşmayız diyorlar. Kavimlerine gidiyorlar, haber veriyorlar. Yalnız aleyhissalatü vesselam bundan haberi yok. Ona bildirilmiyor. Cinlerin dinlediği hiçbir şekilde o dönemde o e, hadisede bildirilmiyor. Ve ayet cin suresinin ayetlerinden birincisi, birinci ayet geliyor. Kul uhiye ileyye ennehu istema'a neferen minel cin neferum minel cin de ki bana vahy ki cinlerden bir grup Kur'an'ı dinledi evet vahiy ile bildiriliyor sonradan vahiy ile cin suresindeki ayetlerle bildiriliyor aleyhissalatü vesselam ondan sonra haber alıyor evet yine Buhari'de rivayet edilen bir hadise göre aleyhissalatü vesselamın haberi yok cinlerin geldiğinden ve Kur'an'ı dinlediklerinden oradaki bir ağaç var, cinlerin işte az önce söylediğim yanına geldikleri ağaç o ağaç Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyor cinlerin geldiğini, subhanallah. Ve aynı zamanda dediğim gibi ayetler geliyor. Yani cinler de Kur'an'ı dinliyorlar, iman ediyorlar ve şirkten uzaklaşıyorlar o dönemde. İşte bu da e, vahyin gücünü, ilahi emrin gücünü e, bu müşriklerin yaptığı şeylere, safsatalara karşı bir bastırma oluyor. Evet. Müslümin rivayet ettiği bir başka hadiste Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh diyor ki, Biz diyor e, bir gece aleyhissalatü vesselam ile beraber idik onu kaybettik aramaya başladık dağlarda ve da patikalarda vadilerde dağ yollarında aradık ancak onu bulamadık onun böyle uçurulmasından ve başkaları tarafından öldürülmesinden korktuk ve geceyi böyle sıkıntılı bir şekilde şarlı bir şekilde geçirdik diyor sabaha eriştiğimiz zaman baktık yani ve vesselam Hira e dağ tarafından geliyordu diyor sorduk ey Allah'ın Resulü biz seni kaybettik, aradık, bulamadık ve e, geceyi kötü bir şekilde geçirdik, sıkıntılı bir şekilde geçirdik neredeydin diye sorunca aleyhissalatü vesselam diyor ki cinlerden bir kimse beni çağırdı ben de onunla beraber gittim onların e, yaptıkları şeylerin e, e, yaptıkları şeyleri bana gösterdiler ve ateşlerini de gösterdiler onun için gittim diyor bu olayda Aleyhisselatü Vesselam'ın haberi var. Bizzati kendisi çağrılıyor. Niçin? Davet için. Tebliğ için. İlk olayda haberi yok. Ama sonrakinde cinler tarafından davet ediliyor. Cinlerin e, bulunduğu mekana, kuruba şey yapsın diye, davette bulunsun diye. Evet. Cinler insanlardan uzak yerlerde, harabelerde, farklı yerlerde yaşayabilirler. Onların oralarda e, şeyleri, bulunduğu mekanlar, oturup kalktığı yerler olabilir. Bu gibi yerlere girerken isteaze yapmak lazım. Yani karanlık bir odaya girerken, ondan sonra harabe yerlere girerken eûzubillahimineşşeytanirracim demek gerekiyor en azından. İsteaze yapmak gerekiyor kardeşler. Evet. Evet dediğimiz gibi hadiste de haber verildiği gibi Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırıyorlar ve Aleyhisselatü Vesselam onlara İslam'ı anlatıyor. İkincisi, vahyin, ilahi emrin Müslümanlara Aleyhisselatü Vesselam'a başta olmak üzere ve sahabelere müjdeler vermesi müşriklerin bu uygulamalarına karşılık müjdelerle gelmesi müjdeler vermesi evet hem dünya hem de ahiret müjdeleri veriyor ilahi emir şimdi bir gün e, Buhar ve Müslüm'de haber verildiğine göre aleyhissalatü vesselam'dan e, vahiy kesilince rahatsızlanınca bir iki gün kalkamıyor. Sonra bir kadın geliyor müşriklerden, diyor ki ne oldu diyor, senin şeytanın seni terk mi etti diyor. Sübhanallah. Sen, e, senin diyor, bu arkadaşını, yakınını göremez oldum. iki geceden veya üç geceden beri. Ne oldu bu seni terk mi etti deyince o Duha suresindeki ayetler geliyor. وَالْدُّحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَعَ kuşluk vaktine yemin olsun. Gece dürüdüğü zaman, örttüğü zaman geceye yemin olsun. Ma ve dae kabbuka seni terk etmedi. Ve sana darılmadı, sana kızmadı diyor. Müthiş bir moral Ali Sıratu vesselam. Sürekli ondan tarafından alay geliyor. İstihza dediğimiz alay Allah azze ve celle bir moral verici bir şey gönderiyor ayetle onların sözlerini bitiriyor. Yine e, İbn-i Cerir'in haber verdiğine göre Aleyhisselatü Vesselam'a diyor Abdullah i̇bn Abbas'tan rivayet ediliyor e, hadis Hazineler bir bir kendisine arz edildi, açıldı ve o da bununla sevindi ve şu ayetinde diyor. Ve leseufe rabbuka Rabbin sana verecek, sen de razı olacaksın. işte İşte böyle o dönemde müjdeler geliyor. Bu Duha Suresi'nin bir ayet kerimesinde de vel el min Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Bu kardeşlerim bu ayet hem İsrat ve İsran hem de ondan sonra bizler için e, örnek alınması gereken, dikkat edilmesi gereken bir ilahi emir. Evet, Allahu Teala Müslümanları dünya ve ahiret müjdeleriyle ne müjdeliyor? Kisranın, ondan sonra Rumun başka yerlerin fethedileceği oraların anahtarları ve hazinelerin verileceği Resulatü Vesselam'ın tarafından haber veriliyor. Ve öyle de oluyor. İslam'ın hükmü her yere yayılıyor. Elhamdülillah. Ama dünya ahiret karşısında hiçbir şey. Onun için Allah Azze ve Celle dünya hiçbir şey ifade etmediği veya ahiret karşısında Dünyanın bir şey ifade etmediği, ahiretin ise daha hayırlı olduğunu söylüyor. Böyle dar ol ahireti, lehiyel hayvan, ahiret yurdu gerçek yaşam yurdudur derken işte buna işaret ediliyor. Evet, ahirete giden yol dünyadan geçiyor. Dünyada tabiri uygunsa adam akıllı yaşamak gerekiyor. Müslümanca yaşamak gerekiyor ki o gerçek karar yurdunu, yani orada kalma yurdunu, yaşam yurdunu elde edebilir. Allah bize bunu nasip etsin inşallah. Üçüncüsü Müslümanların saflarının sıklaştırılması, İslam ve iman kardeşliğinin güçlendirilmesi ve kardeşlerin şehvetlerinin ve putları, putların kulları olan kimselere karşı Müslümanın ve İslam kardeşliğinin üstünlüğü şehvetinin ve putlarının kulları olan insanlara karşı Müslümanın İslam'a müntesip insanın değeri ve fazileti. Evet. Bu merhalede yani vahyin geldiği o dönemlerde İslam kardeşliği iyice pekiştiriliyor. Saflar sıklaştırılıyor. Müminler iman edenler Birbirlerini o kadar çok bağlılar ki, birbirlerini o kadar çok seviyorlar ki, birbirlerini göremeden edemiyorlar. Birbirlerinin başına ne geldi diye merak ediyorlar. Müşrikler tarafından bir şey yapılıyor mu diye. Samimiyete bak. Birine bir şey olsa öbürü hemen ondan etkileniyor. Böyle bir kardeşlik var, böyle bir samimiyet var. Allahu Teala bu samimiyeti versin bizlere. Bu kardeşliği versin. Razı olduğu ama bizim de hak ettiğimiz, Kardeşliğini nasip etsin. Evet, bizler hatalıyız. Bizler yanlış yapıyoruz, Bizler günah işliyoruz. Ama Allah Azze ve Celle bizi bağışlasın ve kardeşliğimizi pek O dönemde Ümmü e, Mektum, biliyorsunuz, ama bir adam aleyhissalatü vesselama geliyor. O arada da ve vesselam e, müşriklerin ileri gelenlerinden birine din anlatıyor. Yani İslam'ı anlatıyor ve o amadan yüzünü çeviriyor. Onun gelişinden dolayı yüzünü eskitiyor ve geriye dönüyor. Ayet geliyor. Evesevetevalla. En Amanın gelişinden dolayı yüzünü eskitti ve geri döndü diyor. Allahu Teala resulünü latif, hoş bir şekilde kınıyor orada ayıplıyor. Yani yaptığı şeyin doğru olmadığını. Müminin, Müslümanın hidayete kulak vere, veren kimsenin diğerlerinden putların kullarından üstün olduğuna işaretle müminlere iman edecek kimselere hidayete kulak veren kimselere sahip çıkılması gerektiğine işaret ediliyor burada. onlarla kardeşliğin pekiştirilmesi gerektiğine evet. burada yalnız bizim anlamamız gereken e, önemli bir e, şey var çerçeve var. Bu da şu. Evet. Hangi düşünceye mensup olursa olsun Müslümanım diyen insan bizim kardeşimizdir. İslam kardeşidir. Hangi düşünceye mensup olursa olsun. Ancak biliyorsunuz ki İslam'ın bir çerçevesi var. O çerçevenin içerisinde de ehli sünnet vel cemaatin onu anlayışın bir çerçevesi var. Ehl-i sünnet vel cemaat. Yani Müslüman denildiği zaman kapsayıcı bir çerçeve. Ama ehli i sünnet vel cemaat fırkayı naciye dediğimiz kurtuluş fırkası dediğimiz bir fırka var. Bunun da usulleri var. Bunun da metotları var. Bu metotlara, bu usullere dahil olan kimseler, dahil olmaya çalışan kimseler işte gerçekten kurtuluşa erecek olan onlardır. Allah Azze ve Celle bu fırkayı Naciye'den yapsın bizleri. Bu hususta ehl Sünnet'in bu metodunu iyi anlayıp kavramayı nasip etsin. Çünkü kurtulacak fırka budur. Evet, Müslümanlar Müslümanların geneli eğer şirk yok ise, tevhid üzere ölmüşlerse onlar da bir şekilde kurtulacaktır. Ateşten çıkartılacaktır. Ama biz gerçek manada kurtulan topluluktan olmak istiyoruz. Allah Azze ve Celle bize onu nasip etsin. Evet, dördüncüsü kardeşlerim ve sonuncusu son bir şey daha veriyorum, bitireceğim inşallah. Bu müşriklerin e, şüpheli şeyleri ortaya atmalarının neticesinde o dönemki Müslümanlar Dışarıdaki olaylara da kulak veriyor Subhanallah Yani Dışarıda gelişen hadiseleri Başka ümmetleri, milletleri, devletleri de Takip ediyorlar Dolayısıyla Müslüman Hani derler ya uyanık olacak diye e Biz e, Pek uyanık olduğumuzu iddia etmiyoruz ama Kardeşlerimizden uyanık olanlar bizi inşallah bu konuda Uyandırsınlar dışarıya karşı Uyanık olmak gerekiyor Dışarıdaki e, milletler ne yapıyor? Kafirler nasıl bir hareket tarzı izliyor bilmek gerekiyor. Güç nispetinde de onlar için bir hazırlık yapmak gerekiyor. Ama asıl hazırlık asıl hazırlık kardeşlerim güçlü bir iman. Güçlü bir iman ve salih bir amel. Eğer böyle olursa Müslümanlar Allah'ın izniyle zafer kazanacaklar. O dönemde Farslılar, Farisiler Rumlara karşı zafer kazanıyor. Ve müşrikler bununla seviniyorlar. Çünkü Farisiler, Farslılar ee, necusu ateşe tapanlar. Ama Rumlular, Hristiyan ve Ehli Kitap, ondan dolayı müşrikler kendileri gibi insanların, kendi inançlarına yakın insanların zafer kazanmasından hoşnut oluyor. Müslümanlar da tam tersine üzülüyorlar. Evet. Tirmizi'de rivayet edilen bir birkaç hadis var. Orada haber verildiğine göre Elif Lam Mim Gulübeti Rum Elif Lam Mim Gulübeti Rum Rum, o dönemdeki Rumlar mağlup oldular. Fi fi edinel ardı yani yakın bir yerde eee <gülüyor> Onlara yakın bir yerden malûf oldular. Ve o min ba'de galebihim sayaglibun. Ve min sayaglibun. Bu malûf olmalarından sonra onlar galip geleceklerdir. Tibedansinim birkaç sene içerisinde. Bu ayetler geliyor bakın. Bu ayetler geldiğinde Mekkeli müşrikler Mekkeli müşriklere karşı Ebu Bekir radıyallahu anh sokaklara çıkıyor ve ayetleri okuyor. Onlara bu ayetle hitap ediyor. Diyor ki, evet Farslılar, Rumlar yenmiştir ama kısa bir süre zarfında birkaç sene içerisinde Rumlar galip gelecektir diyor. Hadisi şöyle özetle veriyorum. Kureyşliler de diyor ki, gel seninle bahse girelim diyorlar. Ondan sonra bahse giriyorlar. Ama bu bahis olayı bahsin yani kumar oynamanın, bahis oynamanın haram kılınmaz, kılınmaz, kılınmadan önceki dönemde yani. Haram kılınmamış daha henüz. O dönemde. Yoksa Ebu Bekir anh, İslam'da Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan sonra en hayır, hayırlı insan, en değerli insan. O da böyle bir şey yapsa bile aleyhissalatü vesselam ona öngeli vurdu işte bahsin, bahis oynamanın haram kılınmasından önce böyle bir bahse giriyorlar. Diyorlar ki işte Kureyşliler olmuştuklar tayin et. Kaç sene olacak? Bu Bid-i Sini'nin kastedilen 3 seneden 9 seneye kadar. Yani senenin küsuratı. 3 ile 9 arasında bir rakam aslında. Üçlükler diyorlar ki orta bir şey olsun, sene olsun. 6 sene diye karar kılıyorlar. Altı sene diyor. Ve altı sene bitiyor. Bu ayetler olmasına rağmen yani Rumlar galip gelecek diye altıncı senenin sonunda bir şey yok. Yedinci senenin sonunda yedinci senenin sonunda gerçekten Rumlar galip geliyorlar. Allah Azze ve Celle'nin emri geliyor. İşte Araplar içerisinde üç ve dokuzla kast edilen, bir asniyle kast edilen üç ve dokuz. Allahu Teala'nın emri vaka ile doğrulanıyor. Evet Müslümanlar o dönemde e, neden böyle yani Ebu Bekir neden e, 6 seneye karar kıldı? Bir başka hadiste 5 diye geliyor. E, bu şekilde buna razı oldu diye kızıyorlar ama bu hadiseden sonra yani e, Rumlar hakkında, Rumların galip geleceği ile ilgili bildirilen bu ayetler ve ondan sonra Ebu Bekir'in iddiaya girmesi neticede 7. senede ...Rumların galip gelmesi, savaşı kazanmasından sonra birçok insan Müslüman oluyor. Sübhanallah. Evet. Allah Azze ve Celle'nin bu kadar değerli işte. Evet kardeşler, dışarıdaki bu olaylara karşılık. Kafirlerin, Yahudilerin ve onların destekçilerinin hazırladığı... ...İslama karşı komploları, İslam'a karşı yapılan tuzakları küç nüspetinde bilip öğrenmek gerekiyor. Ama bundan önce tekrar ediyorum dinimizi, itikadımızı, imanımızı, tevhidimizi ve yapacağımız vacip olan amelleri bilmek gerekiyor. Eğer bunları bilmezsen istediğin kadar siyaset yap, istediğin kadar savaş tak diye öğren hiçbir şey ifade etmez. Hiçbir şey ifade etmez. Bunlar kurtarmayacak. Biz yarın Allah azze ve celleye imanımızla, salih amellerimizle hesap vereceğiz öncelikle. Allahu Teala razı olduğu dini öğrenip yaşamayı ve insanlara vesile olmayı öğretmeyi bizlere nasip etsin. Bizleri anamızı, babamızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm akrabalarımızı ve tüm Müslümanları bağışlasın. Ve sıkıntı çeken Suriye'deki İslam beldelerindeki, Mısır'da olsun, Filistin'de olsun, Afganistan'da olsun, hatta Türkiye'de nerede olursak olalım Nerede olursa olsun tüm Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarını gider. Amin. Ya Rabbi alemin. Onlara basiret ver. Onlara ilim ver. Onları İslam üzere yaşayıp, İslam üzere, şehadet üzere ölmelerini nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri bağışla, bizleri affet. Subhanık Allah'ım ve hamdik. Eşhedün la ilahe illan testaferik ve yetubu ileyyik.